Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin <gülüyor> olsun zariyata O tozutup savran rüzgarlara <gülüyor> Sonra o ağırlık yüklenen bulutlara <gülüyor> Sonra o kolaylıkla akıp giden gemilere, vastalara. Sonra o bütün işleri takdim eden meleklere Şüphesiz ki vaat edile geldiğiniz şey Öldükten sonra dirilmeniz gerçekten doğrudur Muhakkak ki din amellere mükafat ve ceza gününe elbette vaki olacaktır. Çeşitli yollara sahip olan göğe yemin olsun ki doğrusu siz peygamber ve Kur'an hakkında gerçekten çeşitli sözler iddialar içindesiniz. Ondan Kur'an'dan çevrilen çevridir. Kahrolsun o yalancılar <gülüyor> O kimseler ki Onlar cehalet içinde bulunan gafidlerdir <gülüyor> Hesap günü ne zaman diye soruyorlar <gülüyor> O gün onlar Ateş üzerinde azap edileceklerdir. Zevaniler onlara tadın azabınızı, kendisini acele etmekte olduğunuz şey işte budur derler. İnnel mutlakînesi cennetin ve uyum. Alxidin maasamurabhımlar. İnnaum kano tablədallık muhsinim. Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiğini almış kimseler olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce iyilik eden kimselerdi. Gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seherlerde onlar istiğfar ederler, mağfiret dilerlerdi. Onların mallarında Dilenen ve iffetinden dolayı dilenmeyen Yoksul için bir hak vardır Katî olarak iman edecekler için Yerde ve kendi nefislerinizde Allah'ın kudretine ve birliğine deliller vardır Hiç görmez misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Gökte de rızkınız ve vaat edilmekte olduğunuz cennetler vardır. <gülüyor> i̇şte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, Şüphesiz o Gerçekten sizin konuşmakta olmanız gibi Kesin bir gerçektir Ey Resulü İbrahim'in şerefli kılınmış Misafirlerinin O meleklerin haberi sana gelmedi mi? Onlar İbrahim'in yanına girdiklerinde selam senin üzerine olsun demişlerdi. O da selam sizin üzerinize de olsun. Siz buralarda tanınmamış bir topluluksunuz dedi. Hemen sezdirmeden ailesinin yanına gitti. Çok geçmeden kızartılmış semiz bir buzağı eti getirdi. Sonra onu kendilerine yaklaştırdı. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler. Ve onu çok alim bir oğul olacak İshak ile müjdelediler. Bunun üzerine Zevcesi Sara hayretle çığlık atarak geldi de elini yüzüne vurdu ve ''Ben kısır bir koca karıyım. benim nasıl çocuğum olur?'' dedi. <gülüyor> Onlar bu böyledir. Bunu Rabbin buyurdu. Şüphe yok ki hakim, her işi hikmetli olan, alim, her şeyi hakkıyla bilen ancak odur dediler. <gülüyor> İbrahim, o halde asıl mühim işiniz nedir, ey elçiler dedi. <gülüyor> Dediler ki, şüphesiz biz bir günahkarlar topluluğuna gönderildik. <gülüyor> Ta ki onların üzerine çamurdan pişmiş taşlar atalım. <gülüyor> ki bu taşlar haddi aşan kimseler için hangisinin Kime isabet edeceği dahi belirlenerek Rabbinin katında damgalanmıştır. Bunun üzerine müminlerden orada bulunan kimse varsa çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkı dışında kimse bulamadık. O pek elenli azaptan korkanlar içinde orada ibret alınacak bir alamet bıraktı. Musa'da da ibretler vardır. Hani onu apacık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Halbuki Firavun bütün ordusu ile imandan yüz çevirdi ve Musa için o bir sihirbazdır veya bir delidir dedi. Bunun üzerine biz de onu ve ordusunu Kendisi kınanacak bir kimse olarak yakalayıp deniz atı verdik. At kavminde de ibretler vardır. O vakit onların üzerine helak edici o kısır rüzgarı göndermiştik. O, üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor mutlaka onu toz gibi ediyordu Semut kavminde de ibretler vardır o zaman onlara bir zamana kadar faydalanın bakalım denilmişti Buna rağmen onlar Rab'lerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden onlar bakıp dururlarken o yıldırım kendilerini yakalayıverdi. Artık ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler ne de kendilerine yardım edilen kimseler oldular. Daha önce de Muh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar peygamberlerini inkar eden bir fasıklar topluluğu idiler. Göğü kuvvetimizle bina ettik ve şüphe yok ki biz elbette devamlı surette onu genişleticileriz yeri de döşedik işte biz ne güzel döşeyicileriz ve her şeyden çift çift yarattık Olur ki ibret alırsınız. Muhammed de ki, o halde Allah'a kaçın. Şüphesiz ki ben size Onun tarafından gönderilmiş apacık bir korkutucuyum. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Doğrusu ben Size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir korkutucuyu. Muhammed, işte böyle. Onlardan öncekilere ne zaman bir peygamber geldiyse mutlaka ona da o bir sihirbazdır. Veya mecnundur dediler. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler de aynı şeyi söylüyorlar. Hayır. Onlar bir azgınlar topluluğudur. Artık onlardan yüz çevir. Bu yüzden kınanacak bir kimse değilsin. Yine de Kur'an ile nasihat et. Çünkü doğrusu nasihat müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki rezak çokça rızık veren asla sarsınmaz bir kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Onun için muhakkak ki o zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının nasibi gibi azaptan bir nasipleri vardır. Artık benden onu acele istemesinler. İşte vaat olunup durdukları o günlerinden dolayı o kafirlerin vay haline.